Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Aziz kardeşler Vahiy indiği günlerde yetişen çocuklardan veya sahabi olan çocuklardan söz ediyoruz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 Başlıyor. Böyle bir gerçekte yani çocuk anneye babaya %20'sini %30'unu veriyor beni yönlendirin diye. O %30'un da %15'i senin %15'i annesinin eğer toplumdan mücerdet soyutlanmış bir yerde yaşıyorsan, eğer bir de toplum etkiliyorsa seni, %30'u çocuktan taşıp da sana geldiyse,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 Yani müracaat edip de başlığına aldanmayın kitapların. Ha nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela e, serçe besleyen bir çocuk var. E, o çocuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem serçe beslediğini biliyor. E, ikide bir ona serçe nasıl diyor. O da oynuyorum oynuyorum diyor. Bir gün serçe uçuyor. Efendimiz de ona nerede serçe diyor çocuk ağlamaya başlıyor. Yani serçesi gitti işte kuş besliyor çocuk.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 Çocuklara espri yaptığına dair bu hadis-i şerif. Kuş beslemeye dair bu hadis-i şerif. Çocuğun unuttuğu bir şeyi ona hatırlatmakla ilgili örnek verecek de yok. 20 konuda örnek bu hadis-i şerif. Yani e, yanlış değil tabii ama e, Müslüman şöyle zannediyor. Abdestle ilgili bir başlıyor hadis kitabında 10 tane hadis. Çocukla ilgili de herhalde 1, 1 yaşındaki hadisler, 3 yaşındaki hadis-i şerifler, annesine yaramazlık yapınca ki hadis-i şerifler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 Hasbunallahu ve ni'mel vekil Hasbunallahu ve ni'mel vekil Müthiş bir Bombardıman altındayız Allah yardımcımız olsun Kalk topraklı adam Kalk kalk buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem O da bakmış kayınpederi karşısında Hadi evine bakayım buyurmuş Bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çocukluğunda elinden tutmuş ilim vermiş Kur'an'ın bütün inceliklerini e, Vermiş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 Secdedeyken iken sel geldi, deprem geldi, haber yok böyle bir şeyden. Secde de bu zaten. Secde bu. Herhalde o arada da cep telefonu çalmadığı için bakmamıştır telefonuna. Yani Abdullah İbni Zübeyr, secdeye gittiğinde, secde ettiği yeri selin götürdüğünü anlamayan bir insan. Delikanlı birisi. Efendimiz,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 oğlu Stavrla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de vefatından önceki sene bir ciddi yalancı peygamber fırtınası çıktı. Müseyleme'tul Kezzab diye bir serseri. sers bildiğiniz çok affedersiniz serseri ya serserilik kelimesine 5000'den fazla iman eden çıktı bir haftada. Bir fitne çıktı.